Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa Paco de 1986 yılında yayınlanan albümüne adını veren parçayla başladık. Entre dos aquas. Bugün bir konuğum var. Konuk demek ne kadar doğru bilemiyorum. Geçen yıl üç kez birlikte program hazırladık ve sunduk. Yani ikisi Genesis grubuyla ilgiliydi. Bugün de internet Gazetesi Medya Günlüğü'nün kurucusu ve yöneticisi Cenk Başlamış'la dördüncü kez bir aradayız. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk Ercüment Bey. Evet sanıyorum bu dördüncü programımız ikisi ile ilgiliydi dediğiniz gibi. Benim gibi böyle müzikle amatörce ilgilenen birine birlikte program yapma olanağı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum. Rica ederim. Ben de radyo programcılığını öğrenmeye çalışan amatör bir programcıyım. Güzel olan da bu duygu galiba. Her zaman bu amatör ruhu taşımayı arzuluyorum. Sizinle muhabbet etmek, birlikte müzik dinlemek benim için de büyük keyif. Sizinle bugün yöneticisi olduğunuz medya günlüğünü ve genel olarak Türkiye'deki medyayı konuşacağız. Sizin seçtiğiniz şarkılar eşliğinde tabii. Bu dördüncü programımız yani iki programda Genesis grubunu konuşmuş ve dinlemiştik. Ben sizin Genesis'ten başka müzik dinlemediğinizi sanıyordum Cenk Bey. Aslında dinlemiyorum. Yani bu konuda tutucuyum. Benim müzik serüvenim 1980'lerde başladı. Aynı anda farklı şarkıcı ve gruplar dinlemeye başladım. Zaman içinde işte bunlar elendi elendi geriye sadece <gülüyor> Genesis kaldı. Yine de e, uzun araba e, seyahatlerinde bugün programda çalacağım şarkıları dinlemekten gerçekten keyif alıyorum. O zaman sohbetimize başlamadan önce bir şarkı çalalım mı? Siz anons eder misiniz bu şarkıyı? Ee, tabii bir zamanlar çok dinlediğim Simon Garfunkel'dan bir şarkı çalalım. Ee, 1981'deki ünlü Central Park konserinden yardım amaçlı bir konserdi. Büyük ilgi çekti ve o dönemde yazılanlara bakılırsa 50 bin kişilik yere tam 500 bin kişi sığdı. Simon Garfunkel söylüyor konserin açılış parçası Mrs. Robinson. Who could you this is robin son jesus loves you more than you will know whoa whoa, whoa. god bless you please this is rob son everything a place for So on a Sunday afternoon To the candidates debate, yeah Laugh about it, shout about it When you've got to choose Every way you look at it, you lose Where have you gone, Joe DiMaggio A nation turns its lonely eyes to you That you say, Mrs. Robinson Joking your act left and gone Gazetecilik serüveninize geçmeden önce güncel bir konuyla başlayalım mı Cenk Bey? Bütün dünyanın gözü Ukrayna'da. Zaten birazdan sizin Rusya ile ilişkinize de değineceğiz. Anlatır mısınız neler oluyor Ukrayna'da? Çok karışık bir konu görünmekle birlikte benim açımdan olanların çok basit bir açıklaması var. NATO ya da genel olarak Batı Rusya'yı sınırlar içinde yaşamıyor mahkum etmeye çalışıyor. E buna karşılık e, imparatorluk hırsı süren Rusya'da sınırları içinde yaşamayı kabul etmiyor. Bence olan bu. E, yani bütün bu e, yaşananlar Rusya ile Batı arasındaki bir nüfus alanı mücadelesi. E peki Ukrayna, diye, e, Ukrayna ne oluyor diye soracaksınız. Maalesef işin detayı kalıyor. Yani her zaman olduğu gibi filler tepişiyor, e, çimenle izliyor Aslında akraba olan işte yüzlerce yıldır birlikte yaşayan, ortak dili ve kültürü olan iki halkın bu şekilde böyle savaşta karşı karşıya gelmesi gerçekten çok üzücü. Ben özellikle şu anda kurban ve mağdur durumunda bulunan Ukrayna halkı için çok üzgünüm. Evet gerçekten çok üzücü. Ben de geçen hafta Babil'den sonra da Barış için şarkılar çaldım. Umuyorum Barış kazansın. Gelelim gazetecilik serüveninize Cenk Bey. Gazeteciliğe ne zaman başladınız? 1983 yazında daha üniversiteye başlamadan liseyi bitirir bitirmez Türk Haberler Ajansı'nın dış haberler servisinde başladım. Burası 1950 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk özel haber ajansı. Bir okul gibiymiş o zamanlar. Bugün kamuoyunda tanınan pek çok gazeteci de bu ajansdan yetişmiş. Çocukluk yaşlarınızda gazeteci olma hayaliniz var mıydı? Hayır, hayır kesinlikle yani diplomat olmak isterdim, e, istiyordum. E, gazeteciliğe e, tamamen tesadüf sonucu başladım ama çok sevdim. İşte uzun süre diplomasi muhabirliği yaptım ki o da e, aslında diplomatlığa çok yakın. Bu arada belki dinleyenler neden programa Paco de Lucia ile başladığımızı merak etmiş olabilir. Bana program öncesi anlatmıştınız. İlginç bir anınız varmış. Dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız bu anınızı? Tabii seve seve. 83 Ağustos'unda ajansı da çalışmaya başladığımı söylemiştim. İşte tam o günlerde Paco de Lucia İstanbul Festivali için geldi. Ben de arkadaşlarımla konsere gittim. Derken konserin, konserin sonuna doğru aniden aklıma onunla konuşma fikri geldi. Yanımda ajansın verdiği kimlik kartı vardı. Konser bitince hemen kulüse gittim. E, Pocadalizso ile konuşmak istediğimi söyledim. Aslında hiç umudum yoktu. Yani düşünsenize işte mesleğe başlayalı bir hafta olmuş olmamış 20 yaşında bir gencim. Ama sanıyorum o o anda orada benden başka gazetecinin olmamasının da etkisiyle kendimi bir anda... O efsane gitarisinin karşısında buldum. Ee, tabi aradan 40 yıla yakın süre geçtiği için ayrıntıları pek hatırlayamıyorum. Ee, ama hatırladığım son derece alçak gönüllü, zarif ve kibar bir kişiydi. Büyük ihtimalle ben tabi amatörce sorular sormuşumdur. Bir de e, Çik Kore ile ilgili bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Cenk Bey biliyor musunuz o konserde ben de vardım ve bugün gibi anımsıyorum. İzin verirseniz o günden kısaca bahsetmek istiyorum. Estağfurullah, buyurun. O konserde ilk kez Paco de Lucia'yı canlı izleme şansım olmuştu. Yani önceleri nadir bulunabilen kasetlerinden ve long play'lerinden az çok biliyordum Paco'yu ama sahnede canlı olarak izlemek bambaşka bir duyguydu. AKM'de her hafta birçok konser yapılıyordu. O günlerde çalıştığım firma Nefan firması. Bay Albert Fresco aynı zamanda AKM'nin ses ve ışık sistemlerinin de tedarikçisiydi. Paco de Lucia Sextet Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a geleceklerdi. İşte biletik ve benzeri satış organizasyonları yoktu o günlerde. Her önemli sanatçının konserinde olduğu gibi bu konserin biletlerinin çıktığı gün AKM gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu ve bilet fiyatları da hiç de ucuz değildi. Yaklaşık bin bilet kısa zamanda tükenmişti. Bana Pako'yu tanıtan ve sevdiren rahmetli Bülent abimle birlikte AKM'nin efsane ses ışık teknisyeni Ahmet Defne'nin verdiği ile konsere gitmiş ve sahnenin sağ ön tarafında yerimizi almıştık. E, Pako ve arkadaşları sahnede belirince dakikalarda ...süren, dinmek bilmeyen alkışları anımsıyorum. İşte gitarda kardeşi Ramon de Algesiras, bas gitarda Carlos Benaven... ...vokal ve ritim gitarda diğer kardeşi Pepe de Lucia... ...flüt ve saksafonda Jorge Pardo, perküsyonda Ruben Dantas... ...önce alkışlarla sahneye geldiler... İşte en son elinde gitarıyla Paco sahneye çıktı. Sahnede gitarıyla bir Endülüs tanrısı gibiydi Paco. Gitar ona, o da gitara çok yakışıyordu. Alkışlar yükseldi, yükseldi ve dakikalarca sürdü. Sonra ilk şarkıya girdiler ve alkışlar bir anda bıçak gibi kesildi. Arada izleyici sıralarından yükselen çığlıklar, işte şarkı sonlarında dinmek bilmeyen alkışlar, konserin sonunda ısrarla devam eden alkışlar ve ardı ardına gelen bisler. Keşke hiç bitmese dediğim rüya gibi bir konserdi. E, tadı hala kulaklarımda ve ruhumda. Sonra 2014'te yaşadığı Meksika'nın Cancun kentinde plajda çocuklarıyla oynarken geçirdiği kalp kriziyle öldüğü haberini aldık. E, Oysa ki benim için öleceğini hiç düşünmediğim insanlardandı Paco de Lucia. 2019'da bu programda yani Babil'den sonra da onu e, andığım bir e, program yapmıştım. Ruhu şen olsun. Belki bir sonraki ortak programımızda sizinle Paco de da konuşurcalarız. 20 yaşında gazeteciliğe başladığınızı söylemiştiniz. Sonra ne oldu? Sonra 86 başında o ajans maddi zorluğa düştü, kapandı. Ben de 2-3 ay işsiz kaldım. Sonra milliyet dış haberlerde çalışmaya başladım. Yani ilginç bir tesadüf. Tam da böyle Çernobil kazasından 3-4 gün önceydi milliyete başlamam. Bu arada üniversiteyi ne yaptınız? İlk üniversitem Ankara'da ekonomiydi. Fakat <gülüyor> işin trajikomik yerine yani, ekonomiyle hiç ilgimi yoktur. Ee, siz de hatırlayacaksınız 80'lerin başında öz alım etkisiyle Türkiye'de gençler arasında Ekonomi işletme okuma modası vardı. Ben de o rüzgara kaptırdım kendimi. Ankara'ya gideceğim belli olunca bana ajansın e, oradaki bürosunda çalışmayı teklif ettiler. Sevinerek kabul ettim. Ettim ama ekonominin bana göre olmadığını birkaç ayda hemen anladım ve İstanbul'a döndüm. Yani üniversiteyi bıraktınız. Ya yani orayı bıraktım. Tekrar sınava girdim. İstanbul Üniversitesi İtalyan Flürojisini kazandım. Ee, gayet bilinçli bir tercihti aslında. İstedim yani. Fakat aynı anda okuyup çalıştığım için ders kaçırmaya başladım. Bir gün baktım gerçekten iklim kaçmış. İşte mecburen tekrar sınava girdim. Bu sefer Boğaziçi Tarih bölümünü kazandım. E, milliyete girdiğimde de tarih öğrencisiydim. Zor olmadı mı? Tabii tabii yani çok. Zor ve yorucuydu. Okula gidebilmek için milliyette hafta içi geceleri çalışıyordum. Gerçi o zamanlarda basında gazetecilerin haftada iki gün izni vardı. Ben de o iki gün izni hafta içi kullanıyordum. Hafta sonları gazetede gündüz çalışıyordum. Çok yoruluyordum ama hem işimi hem de okulu çok seviyordum ki aslında tarihi de laf olsun diye seçmiştim. Bize o günkü milliyeti anlatabilir misiniz? Bugünkünden çok farklıydı sanıyorum. Çok evet yani milliyet müthiş bir gazeteydi. Ee, Tabi yani Abdü İpekçi Öldürülü çok olmuştu ben girdiğimde ama sanki böyle ruhu bir yerlerden bizi gözlüyordu. Ee, millet, e, okulumda yetiştiğim için kendimi çok şanslı bir gazeteci görürüm. Hatta belki de İpekçi Ekolü'nden yetişmiş son nesil gazetecilerdenim. Müthiş bir kadro, kadrosu vardı. İşte Alten Öğmenler, e, Birant, e, Yurdokul Fincancı, Nuri Çolakol, Orhan Duru, Ahmet Oktay, Namık Sevik. Burat bardakçı, dış haberlerde, servis arkadaşımdı. E, dinleyenler belki e, saydığım bu isimlerden bazılarını tanımayabilir ama gerçekten efsane gazetecilerdi. Öncesinde 3 yıllık ajans tecrübem vardı ama esas formasyonumu milliyette aldım. O zamanlar milliyet bir aile gibiydi. Ben milliyeti gerçekten çok severim. E, o nedenle de bugünkü durumuna hem çok kızıyorum hem de çok üzülüyorum. Moskova maceranıza geçmeden önce bir ara verelim mi? Elbette Twitter'da takip ettiğim bir hesap var British Prog diye. Geçenlerde bu hesap bir anket düzenledi. Binlerce kişi katıldı. Progressive Rock tarihinin en iyi konser albümü oylamasıydı bu. Yani tabii ki benim doyumla Genesis'in Seconds, Seconds Out albümü birinci oldu. İkinciliği Pink Floyd'un Pulse albümü aldı. İşte o oylamada şehri ilk kalan albümlerden biri de e, Super Trump'ın Paris konseriydi. Çalacağımız şarkı da o konserden Breakfast in America. Müzik <gülüyor> 95.0 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün internet gazetesi, medya günlüğünün kurucusu ve yöneticisi gazeteci Cenk Başlamış ile birlikte hazırladığımız programı dinliyorsunuz. Cenk Bey Moskova maceranız nasıl başladı? 1985'te 1985'te Sovyetlerdekiler Gorbaçov geldi ve hemen reformlar uygulamaya başladı. Bir anda da tüm dünyanın gözü oraya çevirdi. O dönemde Türk basında Sovyetlerdeki o yaşanan değişimi en yakından izleyen gazisi Milliyet'ti. Siz de hatırlayacaksınız bir zamanlar Cumhuriyet'ten işte Babay'ın bravdası diye sözü bilirdi. Milliyet'ti biz o kadar çok Sovyet haberi kullanırdık ki kendi aramızda Bağbali'nin yeni pravdası milliyet oldu diye espri yapmaya başlamıştık. 89 başına rahmetli Birant e, Moskova'ya daimi muhabir olarak gitmemi önerince düşünmeden kabul ettim. Ama okulunuz vardı. Evet evet e, Ya, e, ya okulumu, okulumu seviyordum ama aslında ben mesleğimi çoktan seçmiştim. Bölüm başkanımız Abdullah Kuran'a gittim. E, i̇şte hocam durum böyle böyle. Ee, benim için tarihi bir fırsat Moskova'ya gitmek dedim. Ve Abdullah Hoca durumu anladı. Aslında okula devam zorunluluğu vardı ama tamam sen Moskova'ya git sadece finallere gel yani vizelere girme dedi. Çok yani inanılmaz bir iyilik yaptı. Kendisine şükran borçluyum. Ee, ama şimdi düşünüyorum da hani Abdullah Hoca hayır dese herhalde okulu bırakırdım. Bu an, anlattığım konuşma 1989 başında geçti. Üçüncü sınıftaydım o sırada. Hemen e, kısa süre sonra Ocak ayında Moskova'ya gittim. Bir buçuk dönemi de sadece finallere gelerek tamamladım. Herhalde o dönemde için dışarıdan bitiren tek öğrenci benim. Tarihi bir dönemde gitmişsiniz Moskova'ya. Gerçekten öyle. Sovyetlerin son iki yılını gördüm, işte dağılışına tanıklık ettim. Ne kadar şanslı bir gazeteciyim ki tarih yazırken içinde yer aldım. Sonra Rusya'nın kuruluşu, kaosla geçen 90'lar derken Putin'in iktidara gelişi. Toplam kaç yıl kaldınız? 89-2010 arası yani 21 yıl. Gittiğinizde Rusça biliyor muydunuz Cenk Bey? Hayır hayır ee, hiç bilmiyordum ve çok zorlandım ee, çünkü bir yandan çalışıyorum işte bir yandan bana çok yabancı sistemi olan bir ülkeye uyum sağlamaya uğraşıyorum. E Bu koşullarda bir de dili öğrenmek çok zorladı hiç tereddüt etmeden hayatta yaptığım en zor şey Rusça öğrenmekti diyebilirim. Moskova'dan sonra 2010'da İstanbul'a e, milliyete döndünüz değil mi? Döndüm evet e, fakat benim bıraktığım milletin yerinde yerler istiyordu. Daha Moskova'dayken bile Milliyet'in böyle son hızla duvara ilerleyen bir kamyona benzediğini maalesef görüyordum. Tam e, ben döndüm milletin e, satış söylentileri başladı. Kısa bir ara daha verelim mi? Sırada hangi şarkı var? Elbette e, sanıyorum dinleyiciler arasında çok hayran olan bir sanatçı Bob Dylan. I Want You Söylüyor.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 She doesn't see. she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So, man, honey, I want you. My old dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I?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 Cenk Bey bu arada küçük bir not iletmek istiyorum. Bob Dylan'ın 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülen anılarının yer aldığı kitabının birinci cildi Ocak ayında Türkiye'de yayınlandı. Sanıyorum beş ciltte tamamlanacak harika bir kitap. Dinleyicilerimize buradan önermek istiyorum izninizle. E, teşekkür ederim. Ben de şu anda öğrendim. E, mutlaka edineceğim Milliyetin satış görüşmelerinin başladığını anlatıyordunuz biraz önce. Dediğim gibi geldiğim milliyet bambaşka bir gazeteydi. İşte şu manşeti atarsak iktidarı kızdırır mıyız? Bu manşeti kullanırsak patron Aydın Doğan'ı zor duruma düşürür müyüz? Türü konuşmalar vardı artık. Ee, zaten benim ilk girdiğim dönemden hemen hemen hiç kimse kalmamıştı. Düşünün işte kaç yıllık gazetenin yazı işlerinde ben artık ikinci en eski çalışan durumundaydım. Sonuçta Demirelen grubu yani basın dışından bir aile alınca Kendime gazetede bir gelecek göremedim. Bana kimse git demedi ama kalırsam geceleri başımı yastığa huzur içinde koyamayacağımı hissettim. Sonuç olarak 25 yıl çalıştığım gazeteden ayrıldım ki hayatımda herhalde en çok zorlanarak verdiğim karar budur. Mantıken çok kolay ama duygusal olarak çok zor bir karardı. Milliyetten ayrıldıktan sonra medya günlüğünü kurmaya karar verdiniz. Milletten o kadar olumsuz duygularla ayrılmıştım ki gazetecilik defterine artık nokta koymayı düşünüyordum. Fakat bu meslek hani, koronadan beter. insanın damarlarına girdiğim öyle aşı falan da kar etmiyor. Kurtuluşunuz yok. Böyle kuruldu Medya Günlüğü. Cenk Bey Medya Günlüğü'nün ana sayfasında bağımsız medya eleştiri ve fikir sitesi yazıyor. Bu sloganı biraz açar mısınız? Medya günü bir haber sitesi değil. Öncelikle bunun böyle altını kalınca çizmek istiyorum. Neden haber sesi değil? E çünkü kimse kusura bakmasın bugün adı haber sesi olan ve çok okunan sitelerin neredeyse tamamı işte ajanslardan gelen haberleri başlığını bile değiştirmeden yayınlıyor. E bence bu gazetecilik değil. En azından beni mutlu edecek gazetecilik bu değil. Devam etmeden önce biraz sol soluklanalım mı? Şarkıyı siz anons eder misiniz? olup ee, ben hiçbir zaman Pink Floyd hayranı olmadım ama yani hep de saygı duydum sevdiğim şarkıları elbette var ee, işte onlardan biri Comfortably Dead. Şarkıdan önce gazetecilik anlayışınızdan söz ediyordunuz. Edelim e, çok okunan ama benim tarzıma uymayan bir internet gazetesi yerine belki daha az okunan, daha seçme yazılar, e, yayınlama fikri bana daha çekici geldi. E, zaman içinde 30'dan fazla yazarı oldu Medya Gönül'ün. Bunların çoğu aslında gazeteci değil herhangi bir konuda görüşlerini özgürce yazmak ama bunu yapacak bir mecra bulamayanlara kendimce bir pencere açmaya çalışıyorum. E, doğrusu hangi konuda yazdıkları o kadar önemli değil. İşte dış politika yazan da e, var, felsefede, yoba yazan da var, futbolda. Bence asıl önemlisi yazabilecekleri ortamı sağlamak. E, bu arada medya reklam almıyor. Böylelikle bağımsız olduğunu göstermek istiyor. Ben zaten bu işe para kazanma aracı olarak bakmıyorum kesinlikle. E, bir misyon 39 yıllık gazeteciliğimin bana yüklediği bir sorumluluk gözüyle bakıyorum. Ayrıca Türkiye'de Rusya ile ilgili hele işte bu savaş döneminde Rusya ile ilgili en çok yorum ve analiz çıkan site herhalde medya günleridir. Ayrıca işte medya eleştirileri ve Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili de çok yazı çıkıyor. Medyanın durumunu nasıl görüyorsunuz Cenk Bey? Ve yani geriye dönüp baktığınızda, milliyetten ayrıldığınızda pişman mısınız? Yok hayır hiç pişman değilim. Çok doğru bir karar almışım. Bence durum bir facia. Yani bunu sadece işte yandaş diye tabir edilen medya için söylemiyorum. İdeolojik bir gazetecilik yapılıyor şu an Türkiye'de. Herkes kendi mahallesinin türbinlerini oynuyor. Yani bir gazetenin ya da kanalın siyasi görüşü olabilir, bunu anlayabilirim. Anlayamadığım ve asıl karşı çıktığım o siyasi görüşün her şeyin önüne geçmesi. Yani ister yandaş, ister muhalif olsun bütün medya kuruluşlarının topluma yorumsuz, ideolojiler arınmış haber, sadece haber verme yükümlülüğü var. Siz haberi vereceksiniz, sonra istiyorsanız o haberle ilgili yorumunuzu ayrıca yapacaksınız. İnsanlar da habere ve yoruma bakacak kendi sonucuna varacak ama siz haber diye insanlara ideolojinizi dayatmaya kalkarsanız bununla da gazetecik olmaz. Bana milliyetle böyle bir gazetecik öğretilmedi. Evet muhalif medyayı eleştiriyorum ama onların çok zor koşullarda büyük baskı altında çalıştığını söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Sırada Babil'den sonra dinleyicilerinin radyolarının sesini biraz daha açmak isteyebileceği bir şarkı var. Siz anons eder misiniz şarkıyı Cenk Bey? <gülüyor> e, belirli bir yaş grubunun üstündeki dinleyenlerin sevdiğini e, tahmin ettiğim demeyeceğim, emin olduğum bir grup var şimdi, daisstres. Daisstres gelince de benim aklıma ilk gelen e, ünlü Saltzman String, e, Mark Knopfler'ın sondaki gitar sonrası gerçekten müthiş. Altyazı With the sultans With the salt Son yıllarda klasik anlamdaki gazetelerin artık ömrünün sonuna geldiği ve yakında basılı gazete çıkmayacağı konuşuluyor. Katılıyor musunuz? Yani basılı gazeteler internetle rekabet edemez mi gerçekten? Yani kısmen katılıyorum. Biliyorsunuz bu bütün dünyada taşılan bir konu aslında. Elbette yani böyle 24 saatte bir çıkan gazetenin ee, her an güncelleme olana bulunan e, internet gazetesiyle hız alınma yarışması tabii mümkün değil. Fakat internet habercinde şöyle zayıf bir karnı var. Her şey çok güzel. İşte bütün sitelerdeki haberler birbirinin kopyası. Buna karşı basılı gazeteler olayları derinlemesine inceleyebilir. Özel haberler ve yapabilir internetin yüzeyselliğinden kaçanları seçenek oluşturabilir. Ama aslında bu bile tam kurtuluş değil. Çünkü tüketim toplumlarında her şey gibi haber de çabucak tüketili veriyor. Dolayısıyla bası gazetelerinin seslenebildiği kesim iyice azalacak. Bizim Ülkemizde durum daha da vahim. Zaten artık kimse gazete satın almıyor. Basılı gazetelerin ortadan kalktığı ilk ülke e, Türkiye olursa şaşırmayalım derim. Programımızın sonuna geliyoruz. Bugün sizinle hem medya turu yapmış olduk hem de 1980'lerin, 1990'ların unutulmaz şarkılarını çaldık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı dinleyicilerimize Cenk Bey? Evet, Evet yani öncelikle bana yeniden e, birlikte program yapma olanağı verdiğiniz için teşekkür ederim. E, son sözümü sordunuz. Aslında işte Queen, Raş hatta Led Zeppelin'den de parçalar çalmak isterdim ama maalesef zaman yetmedi. E, bir de şöyle bir durum var. E, sizin de Kasım ayındaki son programımızda Genesis'in 14 yıldan sonra çıktığı turneyi konuşmuştuk. O programda bir hata yaptık ve çalacağımızı anons ettiğimiz parça yerine başka bir şarkı çaldık. Biliyorum, benim hatamdı. <gülüyor> Estağ, estağfurullah. Ee, şimdi işte programı kapatırken Babil'den sonra da yaptığımız bu hatayı düzeltelim istedim. Ee, i̇zin verirseniz o programdaki anonsu aynı şekilde tekrar etmek istiyorum. Ee, şarkının adı Sinema Show. Ee, Thomas Elliot'ın bir şiirinde ihram almış büyük ölçüde enstrümantal bir parça. Şarkıda Romeo ve Juliet ama aslında modern hayatta aşkın yerini cinselliğin alması anlatılıyor. Müzik otoriterlerinin teknik açıdan da çok başarılı bulduğu bir şarkı. Klavyede e, Tony Banks'in bu şarkıdaki performansı için zirve diyenler var. E, Banks'in klavyesi bu şarkıda baskın e, enstrüman. Böyle... Bir lider gibi klavye çok kararlı bir şekilde önden gidiyor, yolu gösteriyor. Diğer enstrümanlar sadık şekilde onu takip ediyor. Biz yarım milyon kişinin geldiği 2007 Roma konserinin kaydını dinleyeceğiz. Beste 1973 yılına ait Genesis ve Sinema Show. Benim için çok keyifli bir program oldu Cenk Bey. Bir sonraki buluşmamızı heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum size. ...ben teşekkür ederim, ben de çok keyif aldım. Sevgili dostlar, bugün İnternet Gazetesi, Medya Günlüğü'nün kurucusu ve yöneticisi, gazeteci Cenk Başlamış'la birlikte sizlere konuk olduk. Az önce de dediğim gibi benim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bu programın ve önceki programların kayıtlarına Facebook, Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz.